Evet. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Sesin ve görüntüm tamsa, inşallah bu haftaki dersimize sorunsuz bir şekilde başlayalım. Geçen hafta takım teknik problemlerden dolayı maalesef sıkıntı olmuştu. İlk haftanın verdiği hmm. şeyden dolayı. Herhalde şu anda bir problem yok. Evet. Evet arkadaşlar, bu haftaki dersimize, daha doğrusu geçen hafta yapamadığımız dersimize, bu ıı, telafi dersine başlamış oluyoruz. İki ders yapacağız burada, blok halinde. Yedi buçuk civarında da yedi buçuk beş geçer falan. inşallah bitirmeye çalışacağız. Evet. Çünkü dersimiz, daha doğrusu bu dönemki ilk bloğun dersi, İslam'ın e, mal ve mülkiyet anlayışı. Bunlar üzerinden inşallah detaylı bir şekilde duracağız. Arkadaşlar İslam'da mal tasavvuru, tasavvuru ve insanın malla ilişkisinden başlayalım inşallah. İslam'ın bir defa mal ile ilgili tasavvuru, ee, günümüzde son dönemde mevcut sistemlerden hayli farklı. İslam'ın mal tasavvuru ne tamamen mala düşman, servet düşmanı bir şekilde e, tezahür ediyor, ne de e, tamamen mal düşkünü, mala sapan, malı her şeyin önünde tutan, tamamen kapitalist bir anlayışa sahip. İslam, İnsanın bir mülkiyet ihtiyacının olduğunu, bir servet, bir e, mal biriktirme ya da mal kullanma ihtiyacı olduğunu, özel mülkiyet ihtiyacının olduğunu bilir, kabul eder. E, hatta bunu yeri geldiği zaman teşvik eder ama sınırsız da bırakmaz. Şimdi bunun e, detaylarına biraz daha bakmaya çalışacağız. Bir defa İslam'ın mal uğrunda haksızlık, ee, önlenmesi en önde gelen prensiplerden bir tanesidir. İnsan malı malı sahip olurken ya da malı kullanırken, malı harcarken, mal, e, malını bir başkasını devrederken dahi, herhangi bir şekilde haksız muamelelerden uzak durmasını insandan da imal ister. Onu hem e, diğer insanlara karşı yap, ister hem kendi ehline, ailesine kullanırken ister, hem dindaşlarına ister, hem de diğer dinden olan kişilere karşı e, muamelelerine onlarla olan insani ilişkilerinde ya da ticari ilişkilerinde bunun mutlaka haksızlıkların önlenmesi, haksızlık yapılmaması şeklinde bir anlayışa sahiptir insanın İslam e, malla ilgili olarak. Yine bununla bağlantılı olarak İslam'ın bir başkasının sömürü, bir başkasının sömürüme, başkasının kötü durumundan istifade etme, başkasının bilgisizliğinden istifade etme ya da zor durumda olmasından istifade etme gibi bir takım bir takım anlayışlara da kökünden engellediğini, kökünden yasakladığını onları görüyoruz. İkincisi, üçüncüsü daha doğrusu. İslam sınıfsal farklılıkları da e, engelleyen bir din anlayışına sahip. Sınıfsal farklılıklar yani burjuvazim sınıfı, işçi sınıfı, orta sınıf, bürokrasi sınıfı e, gibi bir takım ayrımlar ve bu ayrımlara göre e, kişilerin ne kadar mala, nasıl mala ya, ya da e, hangi ölçülerde mala sahip olacağına yönelik e, farklı kategoriler yapılmamıştır. Herkesin mala sahip olması da, malını kullanması da, e, malını başka başkalarının aleyhine ya da lehine kullanması da aynı ölçüklere, aynı kıstaslara sahiptir. İslam'ın malla ilgili görüşünün temellerini şu ayet aslında biz görüyoruz. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Malen dini yalanlayanını gördün mü? İşte o yetimi itip kakar. yoksunu doyurmaya teşvik etmez. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Demek ki biz burada neyi görüyoruz? Ee, i̇nsanın servet dahilde olup da işte toplumda gözetilmesi gereken yetim, yoksul gibi insanları gözetmemesi, hatta onları tahkir etmesi, onları küçük görmesi halinde kıldığı namazın bir anlamının olmayacağı, ondan sonra yaptığı işleri, yaptığı hayırları, yaptığı iyilikleri de gösteriş için yapanların da bir hayra ulaşamayacağını biz burada çok rahat görebiliyoruz. Hatta, hatta. Bu, bu tür insanlar, bu tür insanlar en ufak bir yardımı bile başkalarından esirgeye, esirgeyen insanlardır. Buna biz Kur'an literatüründe ne diyoruz? Maun, Ve neun, maun. Ee, yani kişinin e, komşusunun istediği küçücük bir e, malzemeyi, onun ihtiyacı olan küçücük bir maddeyi bile vermekten geri duran insanları, burada çok şiddetli bir şekilde kınaldığını rahatlıkla görebiliyoruz. İslam'ın mal ile ilgili bir tek bir temel kabulleri var arkadaşlar. Bir defa her şeyin gerçek sahibi Yüce Allah'tır. Bunun herkes tarafından iyi bilinmesi, bu idrak ve insanın e, sosyal hayata ya da ticari hayata çıkması gerekiyor. Yani ben bu malı ben kazandım, ben harcarım, ben biriktirdim, istediğim gibi e, korurum, istediğim yere harcarım, iste, istediğime vereyim, istediğime vermem gibi sınırsız bir yetki alana yoktur. Mal sahipliği meşrudur, evet. Mal sahipliği kötülenen, servet sahibi olması insanların kötülenen bir şey değildir. Hatta ve hatta hukukun koruması altındadır. İslam'ın gözetilmesini istediği 5 temel ilkeden, 5 temel zaruriyat-ı han sebebiyenin 5 temel şeyden bir tanesidir. Maldır hatta. Malın korunması, dinin korunması, neslin korunması, aklın korunması. Bunlar İslam'ın en temel korunmasını istediği şeylerden bir tanesidir. Mal sahibi olmak meşrudur dolayısıyla. Ee, ama... ama Tabii, tabii ki bu sınırsız değildir. Yani bunların sınırları neler olduğunu da göreceğiz. Ee, şöyle bir e, naz bulunmakta, ey insanlar canlarınız, mallarınız, mallarınız ve namuslarınız dokunulmazdır. Ve her türlü saldırıya, saldırıya karşı korunmuştur. Malın ve servetin tasarrufu belirli kurallara tabidir tabii ki ekonomik farklılıklar tabii bir durumdur. Yani insan e, İslam e, bir toplumda farklı ekonomik yapılara sahip insanlar olmasının yadırgamas. Herkesin e, eşit seviyede sevete sahip olması tabiata aykırı bir şeydir aslında. Yani nasıl ki insanlar zeka bakımından, hafıza bakımından yetenekleri bakımından farklı farklı yaratılmış ise doğal olarak insanların zenginlik bakımından birbirinden farklı olması da tabiidir. İnsanlar bu dünyaya malunu imtihan için gönderilmiştir. Bu imtihanın soruları kimileri için fakirliktir, kimileri için zenginliktir, kimileri için zekadır, kimisi, kimisi için makam, mevkiidir, kimisi için başka bir şeydir. Dolayısıyla zenginlik ee, insanın iyi ve kötü olduğunu göstermez. Zenginlikte neticede bu imtihanda bu imtihan dünyasında insana sorulan sorulardan bir tanesidir. Kazanıp kazanmayacağı insanın davranışlarına bağlı tabii ki. Malın ve servetin tasarrufu belli kurallara tabidir. Ekonomik farklılıklar tabii bir durumdur. Fakirin, zenginlerin mallarındaki hakkıdır. Bu da çok önemli bir prensip. Zekat hiçbir zaman fakire e, verilen bir e, böyle minnet altında bırakacak bir şey değildir. Zekat e, zenginin malının içerisinde Allah'ın onlar için takdir ettiği bir hak arasında, Sadece bu hakkın devredikletinin bağışlanmasını e, sadece e, İslam zengine bırakmıştır. Bir insan mesilesi olarak. Fakat Sadaka gelince, sadaka kişinin gönüllü olarak yaptığı bağıştır, farz değildir. Ama bunu yapması halinde de yine tabii ki sevabının büyük olacağı kesin. Evet. İslam'ın mal parasalı ilgili bir de sistemler var tabii ki e ekonomik dünyada, siyasi dünyada. Kapitalizm ve komünizm diye iki ayrı kutup sistem var diyorsunuz. Kapitalizm, malı en çok ön plana çıkaran sistem. Komünizm ise malı kötüleyen, mal sahibi olmayı, terbi mülkiyetini e, sınırlandıran hatta yok sayan, tamamen her şeyin devlete ait olması gerektiğini savunan bir e, sistem. E, oysa İslam'ın kabul ettiği sistem, İslam ekonomisinin yapısı Bunların hiçbirine girmez. Bunların ortasında, bunların dengesini sağlayamaz. ezazında kendine münhasır bir yapısı vardır İslam İtsat Sistemi'nin. Mülkiyetin reddi doğal değildir bile faa. Komünizm ya da sosyalizm mülkiyeti reddeder. Bu doğal bir şey değildir. İnsanın yapısında mutlaka e, mülkiyete sahip olma duygusu vardır insanın sıtratında. Bunu en, e, en çok nerede görüyoruz? Bir defa küçücük çocukken bile insanların, çocukların bir şeyi sahiplerine duygusuna olduğunu görüyoruz. Yani ona hiç kimse hiçbir şey öğretmediği halde daha 1-2-3 yaşlarında bile bu benim diye ya da söylemeden de olsa davranışlarıyla, hareketleriyle insanın, bir çocuğun bir şeyi mülkiyetine geçirmeye, sahiplerine duygusuna sahip olduğunu zaten görüyoruz. Dolayısıyla bu kültü bir ihtiyaç bu kıskı ihtiyaçlar bir şekilde ama meşru şekilde karşılanması gerekiyor. Sömürü mutlaka ele alınmalıdır. Ele alınmalı ve sömürü engellenmelidir ki İslam bunu yasaklamaya yönelik birçok kural ortaya koymuşlulur. Ee, üçüncü bir durum, sosyal devlet ve refah devleti. Yine İslam'ın ortaya koyduğu zekat olsun, e, sadaka olsun, e, yine devletin alma yetkisinde bulunan vergiler olsun, e, gönüllü bağışlar olan sadakalar olsun, karz-ı olsun, e, birçok tedbirle İslam e, sosyal devleti ve refah devletinin ortak noktasını bulmaya çalışmıştır. Sosyal devlet vatandaşını koruyan devlet, refah devleti vatandaşına belli bir refahı, belli bir zenginliği, rahat hayatı sağlamaya çalışan devlet. Ama bu devlet aynı zamanda insanlar arasında aşırı sınıf farkları oluşturmayacak şekilde adaletli bir konumda davranan devlettir. İşte İslam'ın konumu bunların yani kapitalizmin aşırılıkları, komünizmin de tersine aşırılıklarının bulunmadığı, e, hani ümmeti güstağıyla elhamdülillah, İslam'ın ümmeti güstağ olma ya da din güstağ olması, vasat bir din olması özelliğini biz burada da aslında görmüş oluyoruz. Kur'an ve sünnette ekonomik bir takım var tabi ki. Kur'an ve sünnete göre ideal mümkündür. Malını Allah için ve Allah'ın istediği şeylere harcayen kişi bilir. İdeal-i mümkündür. Zenginliği kendi başarısız zanneden, yani bu benim gayretim sayesinde, benim zekân sayesinde, benim ticari e, girişkenliklerim sayesinde benimdir. Dolayısıyla hiç kimsenin hakkı yoktur diyen zengin, İslam'ın makbul kabul ettiği bir zengin değildir. Makbul olan zengin, meşru yollarda kazandıktan sonra Allah yolunda hem farz olanları hatta ve hatta tahva sahibi olanların farzın dışında müstahap ve e, sevap getirici sadakaları da yerine getiren bir e, İslam'a göre ideal Müslüman. Yine e, bir hadis-i meşhurdur. İnsanın içerisinde olan mala karşı doyumsuzluk hissini anlatır. Burada bunu zikretmekte fayda var. İnsan Uhud dağı kadar altına olsa bir o kadar daha olmasını ister. Onu kara toprak doyurur. Dolayısıyla insanın içerisinde bu duygu var. Ama o duyguyu bilginleyenler, o duyguyu belki krensikler içerisinde e, e, sınır altına alanlar, malı kazanırken ve malı harcarken bunu e, meşru ölçüler içerisinde yapanlar, işte mal ile ilgili, Allah'ın sorduğu intiham sorularını kazanmış olarak öbür tarafa intikar edecektir diyelim. Evet, insanın çıkarı için çabalaması ölçülü olduğu, ülkeleri ve değerleri gözettiği sürece meşhurdur. Evet, insanın çıkarı için çabalaması bir defa e, tabii bir şeydir. Her insana baktığımızda mutlaka bir takım e, gayretler içerisinde bulunur. Tavim arkadaşlar. Evet. İnsan mutlaka kendi çabası içerisinde e, hareket eder. Kendi menfaatini düşünür. Fakat menfaatini düşünmesi, kendi kazancını düşünmesi ne için olmalıdır? Kendi ilkelerini, e, Kendi ilkelerini yani İslam'ın ortaya koyduğu ilkeleri gözettiği sürece, başka insanların hakkını çiğnemediği sürece meşrudur. Asli takdirde e, böyle bir amacın meşru olduğu söylenemez. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara, bir aitlerimin alim.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 Neyi dikkat etmesi gerekiyor? Bu malı ahireti kazanmanın bir vesilesi o. yapması gerekiyor. İkinci olarak da ahireti kazanayım derken, ibadetle, taatla uğraşırken dünyadaki nasibini de unutmaması gerekiyor. Tabii insanlar genel olarak ne yapıyor? Dünyadaki nasibini hiç unutmuyor ama öbür tarafı da maalesef unutuyor. Malı korumak, şeriatın ana amaçlarından biridir. Yani makasibus bir şeria, o türlü derslerinden göreceksiniz ya da gördünüz. Makasibus şeriadan bir tanesi az önce söyledik, malı korumaktır. Dolayısıyla İslam malı reddetmez. hatta mal meşru yolla elde edildikten sonra onun korunmasını en temel ihtiyaçlardan, en temel maksatlardan bir tanesi kabul eder. Yine İslam'ın malla mümküniyetle ilgili olarak ortaya koyduğu bir diğer e, önemli müessese vakıf müessesesidir. Vakıf medeniyeti İslam'ın ayırt edici özelliklerinden bir tanesidir. Denginlik kötü mü? diye bir soru soralım şimdi. E, Kapitalizm nedir? Maksimum fayda elde etmek ve serveti büyütme anlamışı. Yani kapitalizm İslam'a uzundur. Yani İslam malı köpülemez dedik ama malı her şeyin önüne geçirme İslam'a uygun değildir tabi ki. Hz. Peygamber ve dört e, Raşid Halife'ye mal biriktirmemişti ama zenginliğinde hiçbir zaman misaflar olmuşlardı. Hazreti Osman hatta zengin, çok zengin sahabilerden bir tanesiydi, çok harif birisi. Aşire-i Mübeşşe'ye dediğimiz, daha dünyada kezginlikten müjdelenmiş olan kişilerden biri olan Abdurrahman bin Alt, çok zengin tüccarlardan bir tanesiydi. Fakat bu zenginin tabii bir de sorulması gereken hesap yönü var. O da nedir? E, bu, zenginlik insanın başına biraz sıkıntı da açabilir. Her ne kadar üzerindeki zekatı, altı, savaş değer olsan bile bunun tabi ki bir sorumluluğu da var. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman'a zenginliğinden dolayı sen cennete 500 yıl sonra gireceksin demiştir. Evet. İslami ekonomik düzeni, yani İslam iktisadının kapitalizmden ayrıldığı noktalar nelerdir? Çünkü topluca sayılmış olanı peki. Bir defa kapitalizmde faiz gibi bir yasak söz konusu değil. Nedir yasak olan? Belli şeyler, yani temelini belki yasaklıyor ama faiz, bankalarda e, belli kanun, süreler içerisinde olan faizi mı ama İslam'ın en temel yasaklarından bir tanesi faizdir. Vefa Vefaiz, İslam'ın ya da Kur'an'ın Allah ve Resulüne had ilan etmek, savaş ilan etmek olarak katip ettiği bu şekilde tehditkar bir ifadeyle kullandığı çok büyük yasaplardan bir tanesidir. Başka hiçbir günahla ilgili olarak Allah ve Resulüne savaş açma gibi bir ifade yok. Aklınıza gelen en büyük Paran hangisi ise onunla ilgili böyle bir şey yok. Ama faiz yasayıyla ilgili var. Neden? Çünkü faiz bir toplumu hem sosyal açıdan, hem iktisadi açıdan, birçok açıdan temelden e, etkileyen, olumsuz yönde etkileyen, e, iktisadi bir maraz diye deneyebilir. Diğer bir yasak arkadaşlar. Daha doğrusu, diğer bir ayrıldığının da kapital izinler. O da şudur. İtikar, ee, yani stokçuluk İslam'da yasaklanmıştır. Stopçuluk nedir? Bir tıccarın tic ya da herhangi bir kişinin malların fiyatını artırmak üzere elindeki sermayeyi kullanıp, maldaki e, piyasadaki malları toplaması, Onların fiyatın artmasını beklemesi, arttıktan sonra da kat kat e, yüksek fiyatla onun satması. İşte bunu İslam yasaklamıştır. El-Mahdekiru Melhunun buyurduyordu efendim e, hadis-i şerifte. Yani lanetlenmiştir, Allah'ın rahmetinden uzak kılınmıştır şeklinde. Diğer bir yasak, kumarın yasak olması. E, Kapitalizmden İslam'ın ayrıldığı ayrı noktalardan Tanesi. Yine fırsatçılık yasaklanmıştır. Yani insanların kötü durumu, insanların zor durumundan istihale etmek yasaklanmıştır. varmıştır. Bağsız ya, ya da haksız yollarla kazanç elde etmek yasaklanmıştır. Aynı Ayet-i Kerime'de nasıl buyuruyor? سَعِمِ اللّٰهِ لَا تَكْفُلُوا اَنْ مَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْوَاطِهِ اِلَّا اَنْ تَكُونَ تِجَارَةً اَنْ تَرَاضَ Birbirinizin malını haksız yöntemlerle yemeyin. Sadece karşılıklı, rızaya dayalı ticaret olması halinde yiyebilirsiniz. bu müstesnaf. İnanç ve kul hakkı vurgusu yapılmıştır İslam'da. Bunlar kapitalizmde, tabii kapitalizmde bunları bulamaz, bulmamız mümkün değil. Servetin belli kişiler elinde toplanması hoş görülmemiş diyelim. Bu da çok önemlidir. Şöyle biraz bir var. Allah'ın fethedilen ülkeler, halkından peygamberine verdiği ganimetler, Allah, peygamber yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir güç vasıtası olmaz. Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının, Allah'tan korkun, çünkü Allah'ın azabı çetindir. Demek ki bakın, ne görüyoruz biz burada? Ganimetlerin birçok kişiye paylaştırıldığını görüyoruz. Allah payı, yani kamu payı, Peygamber'e verilen pay, Peygamber'in yakınlarına verilen pay, çünkü Peygamber yakınları zekat almaktan hesaplanmıştır. Yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar. Dolayısıyla mal, servet insanlar arasında paylaştırılıyor zenginlerin daha da zengin olması İslam'da hiç istenmeyen bir şey. Hatta Hazreti Ömer, sevap arazileri toprak varıp fethedildiği zaman e, sadece böyle kişilerin elinde kalmasın diye kanimetleri normalde dağıtılması gerektiği hakkı, işte böyle bir yüksek bir gayeyi gözeterek bu ayette geçen yüksek gayeyi gözeterek onları dağıtmamış, onu daha sonra da gelecek olan bütün Müslümanların hayırlı olacak şekilde kendilerini tahsis etmiştir. Burjuva İslam aykırı mı? Evet, tabii ki aykırı. Burjuva gibi, Burjuva gibi bir sistem, İslam'ın temellerini dinamitleyen bir sistem aslında. Çünkü belli bir sınıfın üstünlüğüne dayanıyor. Halbuki biz hacca görüyoruz? Bütün insanlar ihram giymiş. Eşit. Ondan sonra Mezara giderken hiçbir insanın malını götürdüğünü görebiliyor muydur? Bu yasak zaten. Sonra namaza durduğun zaman, namaz saatlerle durduğunuz zaman zengin, fakir ya da idareci, yönetilen gibi bir ayrım var mı? Yok, canısal bir ayrım yoktur İslam'da. İslam kutlu ve İslam ihtiyatı bakalım arkadaşlar. Ökonomik düzen daha geniş bir ahlak-hukuk-siyaset düzeninin bir parçasıdır aslında. Şeria, ya, yani İslam'ın hukuk düzeni ve onun ilmi olan Fıkıh da, İslam'ın bu düzenin bilimsel platformunu oluşturur. Yani İslam'ın iktisatla ilgili bir anlayışını biz nerede buluruz? Esasında en fazla, en fazla e, neredeyse, tamam mı diyeceğim ama, tamam mı demek çok iptal olur. Ee, büyük çoğunluğunu biz fıkıhta görürüz. Çünkü fıkıtı ayetlerin ve hadislerin e, hüküm bakımından özeti, hülasası, hatta onların e, özünden çıkartılan, onların e, milletlerinden, onların asıl gayelerinden, asıl gerekçelerinden çıkartılan anlamların genişletilmiş hali soresiyle iktihatlarla oluşmuş geniş bir yapı İslam'ın Bu nedenle biz ee, teorik iktisat literatürünü özellikle de Fıkıh kitaplarında ee, buluyoruz. Fıkhın mali konuların ele aldığı birçok literatür oluşmuş, özel literatür. Fıkhın muamelat bölümleri zaten bunun esas kaynaklar oluşturur. Ama bunun yanında bir de özel literatürler oluşmuş. Harac, Kez, Envar literatürü. Hatta Kisbe literatürü de bunun üstüne dahil. Bununla ilgili bir kaynaklar var. İlk dönemden itibaren bu kaynaklar yazılmış arkadaşlar. Ee, mesela Ebu Yusuf. Ee, Vefat tarihi C-182 en önemli taleplerinin bir tanesi. kitab Harac diye bir kitap yazıyor. Ve bu kitap... Devletin mali konularda e, nasıl davranması gerektiğini belirtiyor. Yine İmam-ı Azam'ın, Ebu en önemli talebelerinden bir tanesi İmam Muhammed Eşşeybani kitabı kesti ya diyor. Kitabı keste kazanç, kes kazanç demek. Kazancın nasıl olması gerektiğini, nasıl harcanması gerektiğini bize apaçık beyan ediyor. Yahya bin Adem el-Kureyşi'yi de inanç şekilde. Ebu Ubeyk El-Kasim bin Seddam'ın Kitab-ül Enmali, Ebu Ahmet bin Zencevey'in Kitab-ül onun yanında yanından kitapları ve hisse kitapları da İslam'ın iktisadi yapısıyla ilgili bize çok önemli klasik bilgiler veren literatür arkadaşlar. Şimdi bir de eşya hukuku ve e, İslam'ın mal ve mülkiyet anlayışa kısaca bakalım. Bir defa mal nedir? Mal. İnsanların normal durumda yani adeten gözlünün normal zamanlarda faydalandığı kontrol altına alınmış yani belli bir şekilde ihraç edilmiş, elde edilmiş maddi şey ee, şeylere biz ne diyoruz? Maldır. Fakat diğer resepler maddi olma şartını da aramıyorlar. Maddi olmasını haykiler arıyorlar. Diğer mezhepler maddi olmasını da şart olarak ileri sürmüyorlar ve de mal olduğunu söylüyorlar. Bunlar teknik bir tartışma, ee, burada şimdi çok fazla detaya girip de zihnimizi korucamayalım. İslam'da bir defa malı hikaye Haram olanlar var, helal olanlar var. Haram olanlar bir defa İslam'ın nazarında, İslami bir bakış açısıyla, mal bile kabul edilmezler ve onlara özel bir isim verilir. Garibe mal denir. Haram olan ya da elde edilmemiş mallara, hukuken meşru olmayan mallara garibe mal denir. Ve bunların herhangi bir satışa, bağışa ya da bir şükürlüğe altına e, girmesine ve izin dahi verilmez bunlar yok hükmündedir. İslam'ın mal olarak kabul ettiği şey, hukuken meşru olan, ...mallardır ki biz buna mütekavvi mal diyoruz. Muamela Topuk'un bunları çokça görürüz, göreceksiniz. İkinci bir ayrım, nisli ve kuyami mal ayrımı vardır İslam'da Yani bazı mallar vardır piyasada... ...kolaylıkla standartlarının aynı özellikle, aynı nitelikte... E, ...benzerini bulabildiğiniz mallar vardır. Bir de bulamadığının, yani kişiden kişiye... Üretenden bir başka üretene değişen e, mallar vardır ki bunlar da kıyami mallar vardır. Mesela özel üretim, özel işçilikle yapılan, yapılan mallar kıymetlidir. ama fabrikasyon mallar mislidir ya da çıkan bir buğday mislidir yani standarttır, Aynısını bir benzerini kolaylıkla bulabilmeniz mümkündür. Bir başka ayrım arkadaşlar, menkul ve gayrimenkul mal ayrımı. Ee, bunların hepsi, yani gayrı mütekabinin dışındakilerin hepsi İslam nazarında maldır. Ama farklı açılardan farklı isimler alıyorlar. Ee, menkul deme adı isminde taşınabildiği mallar, gayrı menkul taşınamayan mallar. Bir başka ayının özellikle dekent tabunun önünde bazı var. Nami olanlar ve gayrı nami olan mallar. Nami ile Artıcı özelliğe sahip olanlar, bir de artma özelliğine sahip olmayan mallar. Diğer bir ayrım arkadaşlar, zahir mallar ve batıl mallar. Yani zahir kolaylıklar insanların gizlemeden ortada e, görülebildiği, devletin kontrol altına rahatlıkla alabildiği mallar, zahir mallardır. Bir de insanların bir ahirinde olan e, hayvanlar e, ya da tarlasın üzerinde olan e, ekimler, buğulajlar vesaire bunlar zahir mallardır. Ama insanlar kolaylıkla gizleyebileceği işte altın, gümüş gibi e, para gibi mallarda bahatsın mallar olarak isimlendiriliyor. Bunların hepsi meşhurdur ama detayda bir tanesi kimlerde fark ediyor. Evet, mülkiyete bakınca arkadaşlar, mülkiyet kişiyle bir mal arasında başkalarına karşı Süre, başkalarına karşı ileri sürebileceği tasarruf yahut kullanma yetkisi veren hukuki ilişkiye mülkiyet denir. Evet mülkiyetle ilgili olarak bir ayet kerimini burada tekrar zikredelim. Mallarınızı mallarınızı aranızda haksız yolla yemeyin. Demek ki mallarınız ifadesi olduğuna göre İslam mülkiyeti kabul ediyor demektir. Böyle bir delil, niteliği var bu ayetin. Mülkiyetin kısımları var. Bazı mülkiyet tam mülkiyettir, bazı mülkiyetler eksik mülkiyettir. Yani bir kişi bir malın hem kendisine hem de menfaatine birlikte manet ise ona tam mülkiyet denir. Ama bir insan bir malın sadece menfaatine, yararlanma hakkına sahipse ya da sadece mülkiyetine, kendisine sahipse burada eksik mülkiyet söz konusudur. Gelmiş yani demek, sizin bir malınız var, size ait olan bir mal, bir başkasına da vermemişsiniz kira olarak ya da onun kullanılması için aleyet olarak vermediyseniz tam mülkiyet demektir. Ama bir başkasının malını siz kira ya da ödünç aldıysanız, aleyet olarak aldıysanız, o kısmi menfaat hakkı size ait olduğu için ona eksik mülkiyet denir. Ya da Malın mülkiyeti size ait ama malın hakkını bir başkasına verdiyseniz yine o da eksik mülkiyet olur. Eğer malın kendisi ve kullanım hakkı aynı kişide ise o zaman ona ne denir? Tam mülkiyet denir. Bir de genel mülkiyet ve özel mülkiyet tabiri vardır. Genel mülkiyet herkesin ortak olarak sahip olduğu şeyler genel mülkiyettir. Ama bazı kişilere ait olan şeyler kişisel mülkiyet, terbiye mülkiyet, ee, söz konusudur bazı mülkiyetlerinde. Mesela kamu malları vardır, kimseye ait olmayacak şeyler. Ee, bir hadis-i şerif var. İnsanlar üç şeyle ortaktır. Ot, su ve ateş. Yani meralar. Herkesin istifadesine sunulan meralar, akarsular ve ateş. Ee, birisinden bir ateşini, e, ateş alma hakkı. Bunlar ortaktır. Ama bunlar eğer özel mülkiyette ise, özel mülkiyetten doğmuş ise tabi ki özel hale gelebilirler. Bir de ihtiyari cebri mülkiyet var. İhtiyari mülkiyet yani kişinin kendi iradesiyle sahip olduğu mülkiyet, bir de cebri mülkiyet var. Cebri mülkiyette iradesi dışında doğan mülkiyet var. Evet. Arkadaşlar, ee, sesle görüntüde ya da konunun anlaşılmasında herhangi bir sorun falan yok değil mi? Arada bir kontrol edelim ki ee, sonradan problem olduğu anlaşılmasın problem varsa başlamışsa belli olsun. sesin biraz yanıklama geliyor. Maalesef bulunduğu ortam böyle boş bir sınıf ortamı onun için yanıklar. Ama eğer sesin yüksekse biraz daha kısa bir yani olmaması için. Biraz daha kısa sesle konuşayım. Mı? Cevap gelmedi. Demek ki normal konuşmaya devam edeceğim ben. Evet. Peki mülkiyet sebepleri, mülkiyet edinme yolları nelerdir arkadaşlar? Bir asli mülkiyet, asaleten mülkiyet. Yani bir malı ilk olarak siz elde ediyorsanız mülkiyetini, buna asaleten mülkiyet ya da asli mülkiyet denir. Mesela hiç kimseye ait olmayan bir malı, avlanma yoluyla siz elde ediyorsanız bu asaleten mülkiyettir. Avlandığınız zaman hiç kimseye ait değil. Avlandığınız zaman size ait. Mesela balık tutuyorsunuz, balık kime ait? Allah'a ait. Yani hiç, hiç kimseye ait değil, tuttuğunuz zaman sizden olur. İkinci bir mülkiyet sebebi, ardıllık yani hilaf eden bir başkasının yerine geçerek mülkiyet sahibi olmak. O da miras yoluyla elde edilen mülkiyet. Bu nasıl oluyor? Yani bir kişiyi vefat ediyor, siz de onun mirası sizsiniz, onun malı size, onun yerine size geçiyor. Yani arda olarak olarak, yani onun yerine geçerek, harita zaten bir şeyin, bir kimsenin yerine geçir demek. Bir de e, nakledici mühkiyetler, o da bir malın mühkiyetinin başkasına aittir fakat onun size geçmesini sağlayan meşru bir sebep var, meşru bir akit var. Bu ak meşru akit ne olabilir? Satım akdi olabilir, beyin. Ya da hibe olabilir. Bağış. Ya da başka bir sebebe dayanmış olabilir. Bunların hepsi de ne olur? Nakledici mülkiyet şeklinde tezahür Evet. Girişte söylemiştik arkadaşlar. Mülkiyet, İslam'da... Sınırsız değildir mülkiyet hakkı, mülkiyeti tanır hatta mülkiyetin malı korunması zaruri olan beş temel esastan biri olarak kabul eder fakat sınırsız da hak etmez. Mülkiyetin sınırlar bir takım şeyler var. Bir defa mülkiyetin kazanılmasında bir takım sınırlar var. Mülkiyet sebebinin defa meşru olması gerekiyor. Dolayısıyla eğer bir kişi hırsızlık yapmışsa kumarlılığıyla, faiz yoluyla ya da bir başkasını gasp ederek bir şeyin mülkiyetine geçirdiyse o tür mülkiyetleri İslam tanıma, çünkü meşru yolla elde edilmemiştir Arkadaşlar kusura bakmayın, arada çay, falan içiyorum. Ee, çay içme imkanı olmayan varsa içinize hakkını helal etsin. Şu an için tabi sen çayı, herkese çay şu an için canı çeken olursa hakkını herhalde. edin. Teşekkürler. Evet, mülkiyeti, mülkiyeti kullanımına sınırlayan e, bir takım kayıklar ve şartlar var. Bir defa israf da yasaklanmıştır, İslam'da cimrilik de yasaklanmıştır. Hem israf da yasaklanmıştır hem de cimrilik. Yani mal mülk benim, bana aittir. Dediğim gibi onu har harman savuruyor demek, onun haramda herhalde aşırı bir şekilde, ihtiyaç olmadığı şekilde e, savrulanlık kabul yasak olduğu gibi e, gerekli yerlerde harcamamak, yani cimrilik yapmakta savrul kabul etmediği bir e, davranış cürüdür. Dolayısıyla iki şeyin arasında olması gerekiyor, İslam'a göre e, bir Müslüman'ın mali tasarrufları. Haram olan şeyleri tüketmek haramdır. Demek ki mülkiyeti istediğin şekilde kullanamaz. Haram olan bir şeyi e, satın alamazsın ya da bir şekilde sana geçmişse onu tüketemezsin. Mesela ipek müşfi olan bir şeydir ama kimi, kim için nasıl kullanılacağına bağlı. Erkeğin ipek giymesi herhalde haram değil mi? Herhalde derken ihtimalle olduğu için söylemiyorum yani. Her ankânı, altın ve gümüşün yine kap olarak kullanılması da, İslam'ın kabul etmediği davranışlardan. Herkesin kendi geçimini sağlamak için çalışması, her mü'min üzerine vardır. Meslekler, zanaatlar, üretim ve ticaret gibi, din ve dünyayı ayaklaştıracak, ümmetin maslahatlarını gerçekleştirecek, işlerini yenile getirmek için çalışmak tarzı kifayedir. Bunlar, bunların mutlaka birileri tarafından yapılması gerekiyor. Çünkü eğer bir toplumda doktor yoksa, işte ayakkabıcı yoksa, terzi yoksa, başka nasıl? Her bir mesleği sayadığınızda, yoksa o toplumda bir olmaz. Yani mutlaka insanların ihtiyaçlarının bir şekilde karşılanması gerekiyor. Bunları bir herkes yerine getirmezse, o zaman herkesin üzerine bir takım sorumluluklar doğar yerine getirilmesi gerekir. Ama mülkiyetin kullanımının da başkasına zarar vermeden yapılması gerekiyor. Mülkiyet kullanılırken başkasına zarar vermemeli Yine bir sıkı kaynağı var. Kaynağını Halis olan şöyle buyuruyor: Lazar var var. Hiç kimseye zarar verme hakkı yoktur. Zarar verene de zararla karşılık verme hakkı da yok. Yani sen bana zarar verdin, benim kalbimi sen kırdın, ben de senin kalemini kıracağım diye bir anlayış İslam'da yok. Niye yok? Çünkü o anarşi ortaya çıkar. Ha, ama zarar veren kişiye hiç mi bir şey yapmayacak, tabii ki ona tazminat ettirilecek. Ha, o, eğer kendi birbirinden tazmin etmiyorsa bu mahkeme yoluyla yaptırılır. Hiç kimsenin hakkı, e, hakkının edilmesine, hakkına geçilmesine izin verilmez. Ama aynı şekilde zarara uğrayan kişinin de başkasına zarar verme hakkı dolmaz. Üçüncüsü, mülkiyetin imtihalini sınırlandıran bir takım kayıtlar var arkadaşlar. Ee, bu sınırlandırma yetkisinin bir kısmı devlet başkanları demiştir. Mesela devlet başkanı kamu maslahatı için, umumi bir maslahat için özel mülkiyete sınırlandırma getirebilir. Yani şuralardan yük sahip olabilirsiniz ama şuralardan ol olamazsınız. Mesela bugün işte barajların su havzaları çevresi mesela özel mülkiyet hatır mı? Neden? Çünkü orada açılırsa insanların su ihtiyacı, barajların su dolması mümkün olmaz. Kamu maslahatı var. Yine aynı şekilde ölü arazilerin üretime kazandırılması bir haktır. İhya-ül-mevar yolu yani ölü araziyi ihya eden, orayı tarama elverişte hale getiren kişi oraya sahip olur. Ama bunu devlet bir takım sınırlandırmalara tabi, tabi böyle hafta e, için lazım olan birçok yerde e, özel mülkiyete geçmiş olur ki bu da toplumun genel maslahatını ihlal edecek bir takım sonuçlar doğurabilir. Madenler, özellikle devlet arazi, e, arazilerindeki madenler devlete aittir. Bunların özel mülkiyete geçmesine yönelik birtakım sınırlar getirilebilir. Yine ihtiyaç olması halinde fiyatlara sınır getirme hakkı devlet başlarına ait. Buna biz fıkırta diyoruz? Nar koyması ya da tesir, tesair koyma ya da koyma hakkı vardır. Tabii bu genel bir kural değil. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bazı insanlar geliyorlar, diyorlar ki fiyatlar arttı yarası ya, Resulallah bunları sınırlandırsana diye talepte bulunuyorlar. Peygamberimiz öyle bir gereklilik görmediği için o an iki şartlarda bunu kabul etmiyor. Fiyatları belirleyenler de, fiyatları sınırlandıran da Allah'tır diye, biraz daha böyle piyasanın serbest şartlar içerisinde oluşmasına imkan sağlar. Ama birileri bunu kötüye kullanırsa, bir istimal ederse, yap, yaparsa yani stokçuluk, karabar çocuk yaparsa evet, tabii ki bir takım nahlar ya da sınırlandırmalar getirebilir. Ki bunun uygulamalarına, biz İslam tarihinde birçok devlet uygulamasında, Osmanlı'da, Çocuklu'da olduğunu görüyoruz. Nahlar, ya da e, teskiller e, yapılmıştır. Özel menfaatler için de bazen mülkiyete sınırlandırma getirilebilir. Bir takım kişilerin menfaat e, hakkına tecavüz söz konusu ise özel mülkiyet üzerinde de sınırlandırma getirilebilir. Bunun örneklerini ileride e, değişik akitlerde tek tek göreceğiz arkadaşlar inşallah. Evet, İslam iktisadı düşüncesi ve İslam âlimine bir bakacak olursak şimdi. İslam İdarelerin ve yani şer'î hayata geçirildiği 1400 yıllık tarihini uygulamaya baktığımızda, bu İdarelerin gerçekleştiği, e, birtakım İslam İktisadı e, uygulamalarının olduğunu zararlıcı olarak görüyoruz arkadaşlar. Bunları mutlaka karşılaşırız. Mesela bakıyoruz asr-ı saadete. Asr-ı asr saadetlere tarih asrında zekatın toplanması ve dağıtılması, kanimetlerin taksimi, kanimetlerin paylaştırılması ve piyasanın düzenlenmesi konusunda İslam hesap yapısı gayet ee, güzel bir şekilde ortaya konulmuştur. Yine bir bakıyoruz, Hazreti Ebu Bekir zekat ödemeyenlere karşı savaşmıştır, savaş ilan etmiştir. Bazıları ona karşı çıkmıştır. Yani onlar namaz kılıyor, sen Allah'a inanan namaz kılanlara karşı nasıl böyle bir savaş ilan edebilirsin şeklinde Hazreti Ebû Bekir namazla namaz ve zekatın arasını ayıranlara yani savaş ilan ederim diye kararlarını göstermiştir. Neden? Çünkü arkadaşlar, İslam aslında bir bütündür. İhkisabi yapısıyla, sosyal yapısıyla, ahlaki yapısıyla, hukukuyla, e, her şeyle bir bütündür. O bütünlüğü bozacak herhangi bir yerde bir arıza çıktığı zaman onun düzeltilmesi gerekir. Hani şöyle bir klişe laf vardır. Bir zincirin gücü ne kadardır? Bir zincirin gücü en zayıf halkasının kuvveti kadardır bir zincirde, gelin yani ki bütün halkalar çok çok kalın olsun. Yani e, hiçbir şekilde, hiçbir toplumun mevni derneyeceği kadar kuvvetli olsun, sadece bir halka zayıf olsun. O zincirin gücü işte o en zayıf halkası kadar. İşte İslam bir bütündür, bir sistem olarak bütündür. O sistem içerisinde herhangi bir yerde bir gelik olduğu zaman, o dediğin kapatılması halinde İslam e, sağlıklı bir toplum olmaya devam eder, Müslümanlar sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam eder. Onlardan birinin eksilmesi halinde ne olur? Artık işte bugünkü içinde bulunduğumuz durum oluruz. Çok fazla e, anlatmaya, tasvir tas üretmeye de gözüm yok. Çünkü biz bugün bu bunu yaşıyoruz. İşte sosyal hayatta bir tadı sıkıntılarımız var, içtihar hayatta sıkıntılarımız var, birçok alanda sıkıntılarımız var. Neden? Çünkü o bir bütünün parçalarının hepsini bir araya toplamamız mümkün değil bu, bugün, zararlıca mümkün değil. Hayat şartları, iktidiyat şartlar, e, birçok olumsuzluk insana böyle bir durum içerisinde bulunmayı dayatıyor belki de. Bundan dolayı bir takım sıfatlar inşallah daha iyi güzel günler görürüz diyelim. Evet, Hazreti Ömer döneminde mali sistem sistematize edilmiş, sistem haline getirilmiş, yani divan meclisi kurulmuş ve Beytülmal tam bir kurumsal yapıya kavuşmuştur. Beytülmal bugün hazine diyebileceğimiz bir kavram, e, bu kavram ortaya konulmuştur. İslam düşüncesinde bu da çok önemli bir yer tutuyor. Hazreti Osman yine devletin, Suistimalini önlemek amacıyla zekat için önemli olan zahir ve batın mal ayrımını getirmiştir. Yani ne yapmıştır? Zahir mallardan devlet zorunlu olarak gider, tespit yapar, onlardan zekatını alır ama batın malların, yani gizlenebilen malların zekatının verilmesini insanların kendi şahsi mükellefiyetine bırakmıştır. Bu konuda bir ayrıma gitmiştir. Asya'da insanlar belki de işte mallarını zekatlarına vermemek için bazı kişiler, dini duyarlı yerinde olmayan bazı kişiler mallarını saklayacaklardı, zaten vermeyeceklerdi. Bu konuda bir ayrıma gidiyor Hz. Osman ve ondan sonra bu ara devam ediyordu. Yine Hz. Ali'ye bakıyoruz. Hz. Ali ekonomik ve politik birtakım ülkeleri belirlemiştir. Lanarkarlar ve tüccar işledikleri ekonomik suçlar ağır olsa bile aşırı cezalarla cezalandırılmamalıdır demiştir. Çarşı pazarda dengeli bir fiyat oluşabilmesi için devletin denetleme görevini yerine getirmesi gerekir toplumun çeşitli sektörlerden oluştuğu ve bunlar arasında dengenin kurulmasıyla istikrarın sağlanabileceği unutulmamalıdır. Yine İslam iktisal yap yapısı içerisinde en önemli unsurlardan bir tanesi biliyorsunuz paradır. Yani bir, bir devletin e, gücünün temsil eden, ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyan en bariz özelliklerden idaresi paradır. Eğer ekonomi haberlerini dinlerseniz işte aşağı yukarı durum ortaya çıkar. Hangi devletin parası, hangi güçte ise kendisi de aşağı yukarı aynı güce sahip. İslam tarihinde Müslümanlar ait ilk para gezime basılıyor. Emevi Halifeti Abdülmenik tarafından 693 yılında basılıyor. Niye daha önce basılmamıştır? Çünkü her şeyin bir aşaması vardır. Her şeyin bir olgunluğa geldikten sonra yapılması lazım. Olgunlaşmadan nasıl meyve yenmezse, meyve toplanmazsa her siyasi alanda ya da ekonomik alanda yapılacak de olgunlaşması, yerinin zamanının gelmesi lazım. Eğer şöyle düşünelim, Peygamberimiz neden hemen Müslüman, e, İslam dini bastırmadı. Çünkü o günkü şartlar onu kaldırabilecek durumda değildi. Neden İslam ilk geldiği gün içgiyi yasaklamadı, neden ilk geldiği gün taiziyi yasaklamadı, neden ilk geldiği günü emretmedi, neden ilk geldiği gün cezayla ilgili hükümler indirmedi? Çünkü toplumun belli bir olgunluğa erişmesi halinde bunlar başarılı ulaşır. E, İslam'ı ortaya koyan kim? allah Teala allah Teala insanı yaratan değil mi? İnsanın yapısını en iyi bilen değil mi? Psikolojisini, sosyolojisini, her şeyini bilen, onun psikolojisine ve sosyolojisine uygun olarak ayetlerin nüzul olduğunu, hadislerin ona göre varit olduğunu ve 23 senene İslam'ın tekabül ettiğini görüyor. Aslında bir şey zamanında ince yaparken hüsranla sonuç takınır. bir sayede var arkadaşlar. Şöyle diyor, Arapçası'nda söyleyeyim, مَنْ اِسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ اَلَانِهِمْ اُوْ قِيْرَ Yani şu demek, bir kişiyi, bir şeyi vaktinden önce aceleyle talep ederse, vaktinden önce yapmaya çalışırsa, ondan mahrum olur ve ma mahrum olmakla cezalandırılmış olur yani. Ee, dolayısıyla her şeyi vakti gelince yapmak, görüntü arkadaşlar. İktisatta da böyle, sosyal hayatta da böyle. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik Abbasiler dönemine. Abbasiler döneminde nasıl bir durum? Vakıf müesseseyi, biliyorsunuz İslam'ın en temel müesseselerinden bir tanesi daha önce de var olmakla birlikte vakıf, gerçek anlamda e, bir müessese yapı, sanayi, kurumsal yapıya apasile döneminde dönüşmüştür. Eğitim, sağlık, sosyal yardımlaşma, benzeri kurumsal hemen hemen tüm hizmetler bir şekilde vakıf sistemi aracılığıyla yürütülüyor İslam İktisatı mezanında. Hatta çok meşhurdur arkadaşlar, yani Osmanlı'da e, ne tür vakıflar var? İşte ayağı kırılmış kuşların e, tedavi edilmesine yönelik vakıflar, yolda kalmışların e, ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayan vakıflar, yani a, hayatta aklınıza gelebilecek ne tür olumsuzluklar varsa, onları, insanları kötü durumdan kurtarabilmek için bir sürü vakıf çeşitli ortaya çıkmıştır ve bunlar e, toplumda çok, çok büyük e, ihtiyaçları karşılamıştır. Bugün biz modern toplum içerisinde yaşıyoruz. Her şeyimizi bir şekilde kurumsallaşmış bir takım e, ürünler sayesinde sağlıyoruz ama bunun olmadığı toplumlarda yolda kaldığınız zaman işte hemen bir cep telefonundan e, telefon edip de bir e, Bankadan havale edip de bankamatikten çekme imkanının olmadığı günlerde bu tür ihtiyaçların, bu tür zaruretlerin vakıflar tarafından sağlanması çok büyük bir e, imkan, çok büyük bir ihtiyacı karşılamış. Bunları e, o gün şartları değerlendirdiğinizde çok daha rahat bir şekilde anlamak mümkün aslında. Niye bakıyoruz büyük Selçuklular ve Arap Selçukluları? Abbasilerin kurduğu sisteme, sisteme entegre oldular, onu devam ettiler ve özellikle de ikta sisteminin, sistemi, bu ikta sistemi daha sonra tımar adı veriyor sisteme, ee, başarıyla uygularlar. Osmanlılara baktığımız zaman arkadaşlar Osmanlılar'dan Osmanlı İktisat Tarihçisi Ahmet Tabakoğlu ne diyor? Osmanlı ekonomik düzeninde homo ekonomik olsun, yol verdiği, yani e, iktisadi adam, iktisadi yani, yani çıkarını, iktisadi çıkarını düşünen adam çıklemesidir bu iktisatta. Böyle bir e, burcuma sistemi yerine, İstanbul'da ne var? Toplumun yararını üstün tutan, kamu masrafını üstün tutan, biz insan tipi daha yüksektir. Yani bir insan, eğer bir yerde toplumun mefaati, bir yerde de kendi mefaati varsa ve bunlar çelişiyorsa neyini tercih etmesi lazım İslam'a? Yani Müslüman bir insan, toplumun maslahatını tercih etmesi gerekir. Yine baktığımız zaman, kayıt ve aşil sistemi, devletin hakimiyet altındaki tüm toprakları ve insan gruplarının kayıt altına almıştır. Osmanlılar'da müthiş bir arşivcilik, müthiş bir kayıt sistemi vardır. Devletin envanterine girip de devletin şeyine, e, bir şekilde devletle bağlı olan bir şeyin kayıt altına alınmaması diye bir ihtimal söz konusu değil. Onun için Osmanlı arşivleri çok büyük bir yetim tutuyor. E, hatta rahat da birçok tarihçi onu söyler. Yani devlette, sarayda... O gün ne pişirilmiş bunlar bile kayıt altında bir gün içinde ne pişirilmiş neler mutlaka girmiş neler çıkmış ee, her şey kayıt altında bulmanız mümkün böyle bir e, sistemin daha o gün devletler yapısında halim olmadığı bir ortamda bu derinlikte geliştirilmiş olması aslında çok ileri bir düşüncenin ürünüdür diyebiliriz rahatlıkla arkadaşlar. Evet, daha önce hiçbir İslam Devleti'nde görülmeyen para vakıfları, Osmanlı Sistemi'nin 16. yüzyılın başından itibaren önemli bir kurumu olarak gelişmiştir. Biliyorsunuz arkadaşlar, bununla ilgili bir tartışmalar da var. Yani para vakfedilebilir mi, edilmez mi? Çünkü para menkul bir maldır. Vakfedilen şeyin de ebedi olması asıldır. Ebedi olmayan yani para gibi tüketilen bir şeyin vakfedilmesi, her yol açmış ama sonradan terbunca etbalar verilerek kabul edilmiş ve böyle, böyle bir kurum sayıda ortaya çıkmıştır. Yine vakıf mallarının uzun süre kiralanması sistemi e, Osmanlı olukçuları tarafından icaretein ve mukataa yöntemleri geliştirilerek başarıyla yapılanmıştır. E, çünkü arkadaşlar şöyle diyeyim, aslında bu uzun bir konu ama e, normalde vakıfların, vakıfların e, kiralanması mümkün tabii ama e, icarete indirilen başka bir yöntem var. Bu yönteme göre bir vakfanın e, tamir masraflarının vesaire yıkamaya e, tutunmuş bir vakfanın kayınlığının mümkün değil de ne diyelim e, restore edilmesi kitabın takım büyük masrafları gerektirdiği için biraz daha uzun süreli olarak kiralanmış. Bu kiralanmanın bedeli olarak önce peşin bir bedel alınmış kira edeli sonra da uzun süreli yani ki 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl gibi bir takım kirab edildi. yıkılmaktan kurtulması sağlanmıştır. Bu icaretleyin sistemi sayesinde arkadaşlar. İleride konular belki bunu gerektirir. Oralarda da daha çok gireriz. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar Avrupa'daki ekonomik gelişmeler ve ekonomi ilmi ne durumda? Evet. Deniz aşırı ticaretin, yani deniz aşırı, okyanus aşırı ticaretin mümkün hale gelmesi söz konusu Avrupa'da o dönemlerde. Köle ticareti çok büyük bir yetim sistemi Afrika'dan gemiler dolusu köleler getirilip satılıyor ve müthiş bir iş gücü ortaya çıkıyor. Ee, yine buna bağlı olarak sömürgecilik ortaya çıkıyor oranında. Merkantelist dönemde sermayenin gücünün keşfedilmesi söz konusu yani sermayeye aşırı bir değer verilmesi, üretime aşırı bir değer verilmesi, ihracata aşırı bir değer verilmesi söz konusu oluyor. Demekle sanayi devrimi. Ortaya çıktıktan sonra sanayi toplumu ortaya çıkıyor. Sanayi toplumun toplumun sosyal yapısını da nere neredeyse tepetakmak dönürüyor. Yani tamamen bir işçi sınıfı gibi bir sınıf ortaya çıkıyor. Bu işçi sınıfı e, bir takım sosyal da sebep oluyor. Onun sana bu işçi sınıfının üzerinden para kazanan bir takım burjuvazi sınıfları zengin hırsları ortaya çıkıyor. Bunların tabi sonradan sebep olduğu sosyal bir takım arızalar oluyor ve o arızalar ilerde işte bugün e, demokratik ülkelerin övündüğü, varlığıyla övündüğü, mesela sendika sistemi ortaya çıkıyor ki aslında sendika dediğimiz şey bir anlamda şu denektir, e, iktisadi yapıda bir marad bu marad takım sorunları ortaya çıkartmıştır. Teknokentonlar ortaya çıkarmıştır. Bu semptomları, semptomları, yani belirtileri, hastalık belirtilerini ortadan kaldırmak için ortaya konulan bir şeydir aslında. Ee, yani o da iyi bir şeydir ama asıl hani e, bataklığı durutmak lazım e, sineklerden uğraşmaktan ziyade. Evet. Bu sanayi devrimiyle aşırı üretkenlik, üretken bir yapı ortaya çıktıktan sonra tabi batı e, deniz aşırı ticaretleri de vasıta kılarak e, ekonomik bir zafere ulaşmıştır diğer ülkeler aleyhine. Peki şimdi çağdaş İslamcı ekonomik yaklaşımlar bu durumda bize ne, ne söylüyor? Bununla ilgili öne çıkan birtakım isimler, birtakım akımlar da var. Bunlara baktığımız zaman, Batılı İktisadi Yapı'nın karşısında İslamcı için birtakım reaksiyonlar görülüyor. Bunları gösterenler arasında isim olarak saymamız gerekirse Mevdudi'yi görüyoruz. Mevdudi'nin mesela Seyyid Kutup'u görüyoruz. Bunlar sosyolog mesela Seyyid Kutup sosyolog aslında. Ee, yine İranlı Muhammed Bakır Estadır buyuruyor. Bunların bir takım e, kendilerine göre geliştirdikleri, fakat bu anlayışların e, çok da başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Bunların bir takım, çünkü sahip olduğu açmazlar var, handikaplar var. Bu handikaplardan dolayı. Neden, nedir bunlar? Yani aslında bir uygulama testine tabi olamamıştır. Yani, bir ekonomik sistem ortaya yapılıyorsanız, en ufak bir araç zahimi ortaya yapılıyorsanız, bunun toplumda siyasal ve sosyal yapıda nasıl başarılı olacağını ölçmeniz gerekiyor. Yani siz, benim gibi icat yapacaksınız ama laboratuvarınız yok. Ne kadar süper zeka olsanız da onu test edecek bir laboratuvarınız yoksa... Allah da... Daha başlangıçtan ee, başarıya ulaşması imkansız olacak bir şey demektir. Uygulama testine bu teoriler aslında... E, A, M, A. M. Mesela İran ve Pakistan gibi uygulamalarda da e, başarıları beklenen ölçüde olamamıştır. Aynı sebepten ötürü özellikle Pakistan çok iyi niyetli bir takım girişimler, iyi yeni bağımsızlığa kavuşma, Duygusundan sonra e, İslam'ın kendisine mahsus bir ekonomik yapısının da ortaya olduğunu ortaya koymaya çalışan çalışmalar maalesef gerekli şartlar fazla ulaştığını söyleyemeyiz. Diğer bir sebep arkadaşlar, diğer bir açma faiz yasağı ile modern ekonomik yaklaşımların ve uygulamaların uyuşmazlığı sorunumuz. Faiz yasaktır. Ama öbür tarafta tamamen dünya ekonomik sistemi faiz üzerine Bu kadar büyük bir faiz sistemi içerisinde sizin kendi başınıza faiz bir sistemi kurabilmeniz ve onu işletebilmeniz hayır zor. Yani çok dalgalı bir denizdesiniz, bütün şartlar sizin alınınızda ama siz kendinize göre, ee, diyelim ki daha tam geliştiremediğiniz. E, altındaki zaman kayınca altyazı olsun, İslam mükemmel bir ama sadece yapı olarak tam geliştiremediğiniz bir sistem uygulamaya çalışıyorsunuz. Ardında da tam olarak bir güçlü bir devlet erki olmadan. Bu tabii ki zor ama zor olduğu için de bırakılmayacak bir hedef. Mutlaka bugün olmasa da bir başka gün, bugünkü Müslümanlar olması da bir başka Müslümanlar bu hedefi yani İslam'ın gerçek manada ekonomik sistemi nasıl uygulanması gerekiyorsa mükemmel olarak bunu başarabilmenin hem akademik hem e, sosyal bütün gereklerini yapmaları gerekiyor Müslümanların üstüne aslında düşen önemli görevlerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi biz İslam yapısının, aslında uygulamaya yönelik e, en büyük test edildiği yönümüz nerede buluyoruz? İslam bankacılığı ve finansındaki <gülüyor> vergi sistemini uygulaması mümkün değil. İşte İslam'ın zekatı var, zekat gibi önemli çok önemli bir kurum var. Bu kuruma İslam'ın ön gördüğü manada yani devletin ve desteklenen ve devletin etkiyle toplanan, dağıtılan bir sistem olarak mümkün değil. Ee, yine diğer iktisadi müesseselerle aynı şekilde. Fakat de olsa bugün Müslümanların pratik edebildiği hemen hemen tek diyebileceğiniz, hatta belki iki, işte bir bankacılık var, yani finans, Türkiye'deki özel finans kurumları diye, ortaya çıkmıştı eskiden, şimdi katılım bankacılığı oldu. Ee, Tekafür uygulamaları var. Türkiye'de kısmen e, başlıyor. Dünyada da bazı ülkelerde var. İslami sigortacılık ya da yardımlaşma sigortacı gibi bir takım pratikler İslam'ın bir iptal mücahı olarak e, topyekun uygulanabildiği, pratik e, edilebildiği, test edilebildiği bir alana görmeli esasında çok mümkün, maalesef olmamış. İşte bu test etme olmadığı için de maalesef söz konusu olamıyor. Hızlı bir şekilde gelişeniyor daha doğrusu. Mutlaka gelişme var. Önce, önceki zamanlara göre bunlar 40-50 sene öncesine göre. Çok çok iyi noktadayız. Eskiden bir araya getirmemiz günün karşılar karşılanırken bugün şu anda dünyada İslam ve İslam en çok üzerine sempozyum yapılan en çok üzerine bilimsel araştırma yapılan, hatta Türkiye'de de üniversitelerde ana bilim dallarının, bölümlerin, yüksek lisans ve doktora programlarının açıldığı çok önemli bir e, ve talebin de çok yüksek olduğu bir alan haline gelmiştir. E, bununla ilgili şu anda Türkiye'de 3 ayrı üniversitede, ikisi devlet, birisi özel vakıf üniversitesinde, İslam ticari ve finansı mahiyet olarak bilmesinin yani, adaleti olabilir. Mahiyet olarak, İstanbul Üniversitesi de İslam doktora kurulama uygulayan iktisat e, ve ilahiyat fakültelerinin birbirleriyle bu Türkiye için, Türk e, Türkiye'deki Müslümanların e, İslam tıccarlığını araştırmaları için aslında bulunmaz biriniyle çevrenizden uyduyağınızla bir sizin. E, ileride ilgi duymanız halinde bunları da şimdiyelim arkadaşlar. Bir tanesi sizin bulunduğunuz dünyanın üniversitesi Sakarya Üniversitesi'nde, üçüncüsü de e, Sebahattin Zahin Vakıf Üniversitesi'nde arkadaşlar. Bunların da e, haberiniz belki olmuştur. Evet, şimdi bu kısmını da inşallah e, birazdan dersimize son edecek. İslam Bankacılığı ve Finansı İlk olarak nasıl ortaya çıkıyor, kar ve zarar ortaklığına dayalı olarak e, denemek değil. Önce Mısır, sonra da Türkiye'de tecrübe edildi arkadaşlar. 1961 yıllardı. yani bir tane Müslüman duyarlı olan e, tüccarlar, karası banka sistemi, İslami bir finans sistemi ortaya koyduklar. Bu sisteme göre e, toplaman kararlar, insanlara ortaklık, Sermayet olarak verilecek e, o şekilde işletilecek oradanki elde etndi önce... bu uygulama maalesef bir takım hem iktisadi hem ahlaki hem de hukuk düzenindeki e, özellikle de özellikle tügarın e, ya da sanayicinin zaaflar sebebiyle maalesef arkadaşlar hem dünyada hem de Türkiye'de çok fazla başarıya ulaşamadı çünkü bu şekilde sermaye bir zaman bir sütkar ya da sanayici hepsini tenzi eder ama bir kısmı önemli bir gerçeklik, kareti halde az kareti gösterdi. Gerçeklik, kareti halde zarar etmiş gibi göstererek bunu suistimal ettiği Türkiye'ye kullandı. Kullandı bu sistem bırakıldı onun yerine, bırakıldı bir da e, çok az bir miktarda sınırlandı, bunun yerine ne bunun yerine. Daha çok e, riskli, daha az ciddi değil. E, riskli, binimize eden e, insanların icadli ihtiyacı, ihtiyacını, finans ihtiyacını karşılayan, ama tamamen ön gördüğü idare olarak ön gördüğü bir sistem olmayan, yani ortaklık sistemine, müdahale sistemine dayanmayan bir başka sistem, başka bir ürüne dayalı bir sistem arkadaşımız ilgi duyuyoruz arkadaşlar. Bu da nedir? dir? E, murabaha sistemi, murabaha diye deyince de bu imkateron bankalarında da, dünyadaki e, İslam denk uygulamalarında da, ya da el-İslami gibi değişikliklerle uygulanan sistemler de aslında daha çok bu ortaya çıkmış durumda. Evet, burada bir takım bir takım uygulamaların burada olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İslam bankacılığı ve finansında bir takım uygulamaların olduğunu görüyoruz. Ha, bunlara da temas edelim şimdi. Esasında e, önemli bir konu var ama, 10 dakika sığmayacak kadar önemli bir konu ama yine de bir e, meraklarımızı şimdiden uyandıralım diye kısmen temas edelim arkadaşlar. Bu, katılım bankacılığı ya da İslam şu anki halimden bahsediyorum, kuruluş halinde az önce söylediğimiz gibi, yani ortaklığa dayalı bir sistemin Şu anki halinde ise biraz şöyle bir sistem var, ee, Bunu e, sistem içerisinde yer alan katılım bankaların birinde de bil çalıştığım için rahatlıkla, e, içeriden biri olarak hissettiğim için rahatlıkla anlatıp söyleyebilirim arkadaşlar size. Bir daha buralara yazdığım insanlar parasını diyor normal vatandaşlar görünen. iki şekilde yatırıyor. Tabii ki buraya paylaşımı yatırırken herhangi bir kar beklentisi olmadan, herhangi bir zarar riskine de girmeden istediğim zaman e, alabilirim, istediğim zaman havale efekte yapabilirim. E, Çekim senedim geldiği zaman onlar rahatlıkla ödensin, ondan sonra faturak rahatlıkla ödensin diye açtı. vadisi hesaftar ki bu Katılım bankası hangi şeye tekabül ediyor? Katılım bankacılığında önündeki cari hesaplara tekabül ediyor. Cari hesaplar ve toplama yöntemi diyoruz biz bunlara. İkincisi ise, ikincisi ise katılma hesapları. Yani adem hesap diye bilinir bunlar. Katılma hesaplarında da arkadaşlar parasını yatıran insanlar aslında o kurumla yani katılım bankasıyla bir sözleşme yapıyorlar. Bu sözleşmenin adı Sıkıhtaki Muzareve Ortaklığı yani Sermaye Ortaklığı. Enek Sermaye Ortaklığı'nda bir taraf Rabbul yani sermaye zahiptir ve öbür tarafta Sıkıhtaki adı ve sözlüyorum Muzareftir. İşleten, parayı kullanan, parayı değerlendiren, ticaretten, parayı nemalandıran kişidir. Ee, bu şekilde paralar toplanıyor. Cari hesaplarda olsun ya da katılım hesaplarında olsun, toplanan parayı artı Bir de şirketin kendi ana sermayelerinin yani patronlarının ortaya koyduğu paralar var. Onlar da var çünkü bu paraların hepsini katılım bankacılığında çalışan personel onu değerlendiriyor. Nerede değerlendiriyor? Meşru yerlerde değerlendirmek zorunda. Neden? Çünkü bir insan bir ortak, birisiyle ortak olduğu zaman O'nun nasıl e, hareket ettiğinden de sorunlu aslında, yani eğer siz birisine e, ortak olmak için para para veriyorsanız, ona diyelim ki İslam'ın haram kabul ettiği bir isim, hiçbir hiç yapıyorsa, sizin ona karşı çıkmanız lazım. Müslüman duyarlığına sahip deneyim. Yani İslami ülkelerden ben istiyorum, ona urayacağım diyorsanız, e, bunun yasak olduğunu bilmek ve onu uygulamak gerekiyor. İşte bundan dolayı katılım bankacılında toplanan paralar da e, kâr getirecek işlerde kullanılırken bir defa İslami prensiplere riayet edilerek kullanılmak zorunda. İşte İslami prensiplere riayet edilmesi için de önümüzde bir takım alternatifler var. Kullanabilmek için o parayı değerlendireb, o parayı artırabilmek için bir takım alternatifler var. O alternatifler neyin alternatifi? Faizle para vermenin altında çünkü faizle kredilerine bor borç para vermek İslam'ın yasakladığı bir şey. Ama toplanan bir para alan, paranın da ne artırılması gerekiyor ki parasını yatıran kadil hesabı sahiplerine bir takım karlar dağıtılabilsin. Kar zaman insanlar paranın bir kısmına, yani maalesef toplumumuzda bu da yaygınlaşmıştır. Yani nerede bir kar varsa insanlar oraya kayıyor. Nerede kâr oradan kaçıyor yani, hatta bazı insanlar vardır ki yani noktasına birbirine kadar dikkat ediyor işte falanca e, banka ya da bir trans işte şu kadar kuruş senden daha az daha vermiş, senden daha fazla vermiş gibi takım anlaşmalar da var. Ya, bu tabi insanın e, doğasında olan bir şey aslında yani insan nerede mefaat çok da daha çok oraya gider meşhur sınırlarda. Kaldığı sürece buna yadırganmaz, kınanmaz da ama meşgul sıvırlar içerisinde kalması şahsıydı. Evet. Şimdi burada toplanan sarıda arkadaşlar ya murabaha yöntemiyle değerlendirilir. Murabaha demek bir malı e, uygulamasını söylüyorum. Klasiğini daha sonra detaylı bir yapacağım. Bir malı platformunun katılım bankasını peşin olarak satın alıp üzerine kâr koyup da müşteriye açıklaması öretilde, müşteriye vadeli olarak satması, vadeli olarak satmasıyla ne gerçekleşir arkadaşlar? E, finansman gerçekleşir yani Nasıl bir satıcıdan bir malı, vadeli taksitle aldığınız zaman aslında o satıcı size bir finansman temin etmiş oldu. Aynı ihtiyacı eğer satıcı değil de satıcı karşılamıyor ise bu e, finans kurul kurumun size vadeli satmak suretiyle bu ihtiyacı karşılamış olur. Eğer, eğer arkadaşlar, ee, muralla yoluyla bir mal alması söz konusu değilse, benim böyle bir şeye ihtiyacım yok, benim bir kiralamaya ihtiyacım var diye düşünüyorsa bir insan, o zaman onun için alternatif olan yöntem nedir? Onun için alternatif olan yöntem, kiralamadır tabii ki satın almak istemiyorsa ya da satın almak onun için takım hem vergisel hem başka şekilde alınacı değilse onun önündeki seçen kiralamadır. Buna fıkıhta icar ediyoruz. Ee, İngilizce olarak ömkü modern sat sisteminin içerisinde de onun adı leasing. Belki duymuşsunuz arkadaşlar birçoğunuz. Leasing diyoruz. Fakat bu leasing klasik fıkıhta normal icar eden bir takım tahtı hükümlere sahip. Bundan dolayı gününlükte e, günün yazılan fıkıh kitaplarında ya da fıkhi değerlendirme kitaplarında buna özel bir ad verilmiş arkadaşlar. Arapçasını söyleyeyim sonra Türkçe'ye çevireceğim. El icağrâb El mütehiyyatü bittemnînîk Yani sonu mülkiyetin değdiği sonuçlanan kiralama. Yani leasing yapan bir kişiyi o malı aldıktan, kiraladıktan sonra taksitlerini öder, öder, öder, öder ama en son taksiti ödedikten sonra bu sahip olur. Nasıl sahip olur? İki yönden vardır. Ya finans kurumu ona bunu bağışlar. Çünkü malın bedeline yakın bir kısmı hatta bedelinin tamamına diyebileceğimiz miktarı taksitleri yüksek ödemek suretiyle ödemiştir. Ya da Bağışlanmaz yani e, malın gerçek devriyle e, mükayese ettiğiniz zaman sembolik bir değer e, karşılığında ona tebrik eder, ona satar. E, neden durabı ha yapılmıyor da leasing yapıyor, aslında birbirine çok benziyor da diyebilirsiniz. Bunun bir takım tebepleri var arkadaşlar. Bazı mallarda devletin leasingi teşvik etmesi, leasingte alınan Belgilerin daha düşük olması. Ondan sonra, bir link yapılması sayesinde finans kurumunun kendisini teminat altına alma bakımından daha güçlü durumda olması. Çünkü e, leasing yapılan malın mülkiyeti, en son taksit ödene kadar, ödenene kadar kimde kalıyor? Finans durumunda kalıyor. Yani mülkiyet hala devam ediyor. Taksitler ödenip bittikten sonra ya bağcından hile yapılarak ya da ya da e, çok düşük bir bedel karşılığında ona satılıyor. Dolayısıyla finans kurumu ne sağlamış oluyor? Mal mülkiyeti kendisinin üzerinde kaldığı için sonuna kadar malın mülkiyeti üzerinde kaldığı için e, alacağını daha rahat tahsil edebilme imkanına kavuşmuş oluyor. Bir de bunun dışında arkadaşlar neler yapılır? toplanan paralarda, cari ya da tıbbi mesaflarında toplanan karalarda işte müşarete yapılabilir. İhtiyacı olan bir tüccara, kar ortaklık projeler yapılabilir, muzarebe yapılabilir, onlara sermaye verip bunları işletmesi, bunlar işlettikten sonra kar edilirse bu karın paylaşılması söz konusu olabilir. Bunun dışında affettik işlemleri yapılabilir, vesaire evet. vesaire. Birçok Detaylı hükümler var burada arkadaşlar. İşte biz İslam bankacı finansını aslında İslam iktisadının söylediğimiz gibi pratik, pratik yönüne yönelik önemli bir test etme imkanı olarak görüyoruz. Bunun geliştirilmesi için çok daha çalışılması ve çok daha fayette edilmesi. Hem orada çalışanların hem de orada çalışmayan insanların, toplum olarak, direk olarak Müslümanların o sistemin varsa ayrılabilir onların giderilmesi yönünde katkıdığı olumlu tenkitlerle bulunmaları, e, olumlu olduğu yönlerde yine desteklenmesi gerektiği çok açık bir e, konu arkadaşlar. Bunun detayı ileriki derslerimizde faizsiz bankacılık e, şeklinde ünitelerimiz olacak. Onlarda biraz daha rahat konuşacağız, daha geniş konuşacağız. E, çünkü bu tür konuların arkadaşlar bir bilinmesi gerekiyor. Toplumda şöyle bir algı da var. E, esasında bu kurumların diğer faizli bankalarla çok fazla bir e, farkı yok. Dolayısıyla o da aynı, o da aynı gibi anlayışa da giriyor. E, ve bunu söyleyenler maalesef bir kısmına bakıyorsanız diyorlar arkadaşlar yani ikisi de aynıysa o zaman her faizi tercih ederiz. Halbuki yani faizin, faizin haram olduğu kesin öteki hani en azından tereddütlü görülüyoruz adaylığı o bir tereddüt, o bir şüphe. Bir yerde kesin ha ha haram olduğunu bildiğin bir şey var birisinde de, birisinden de şüphe ediyorsun. Hangisine gidiyor bir insan? Herhalde kesin e, haram olana gidilmez. Dolayısıyla nasıl ki Müslümanlar bugün dört dörtlük değilse, kurumlar da dört dörtlük olmayabilir. Bu çok doğal bir şeydir ama önemli olan şudur, önemli olan insanın niyetinin düzgün olması, haris olması ve iyi yönde gelişmek için gayret içerisinde bulunması e, gerekiyor. Fert olarak da, kurumlar olarak da, bu niyet içerisinde bulunmak. Bu niyet içerisinde bulunanlara da elimizden geldiği kadar desteklemek, eleştireceksek dahi bunu e, olumlu bir eleştirme tarzıyla, onu daha iyi yönetmek için yapmak gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah siz de bu konu üzerine e, kafa yorarsanız, ileriki derslerinizde Konu geldiği zaman çok daha geniş işlem bazında rahat rahat mücadele edebiliriz diye düşünüyorum. E, Bu iki dersiniz biraz teorik bir dersti. E, bazı yönler açısından e, bilmiyorum sıkıcı geldi mi? İnşallah anlaşılmıştır. Anlaşılması yönünde e, gayret etmeye çalıştık. E, Burada dersi sonlandıralım arkadaşlar, soracağınız bir şey yoksa, hepinize teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah yarın bu haftanın dersinde tekrar birlikte olmak dileğiyle, temennisiyle, Allah'a emanet olun diyoruz. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.